Merhabalar Açık Radyo 94.9 öteki caz ıslak e, köpek grubu adına karşınızdayım. Volkan Terzoğlu merhaba. Ben Şevket Akıncı merhaba. E, Şevket e, geçen haftaki, geçen hafta ve ondan önceki bıraksınlardan sonra e, yine Avrupa'ya geri dönüyoruz. E, neler yapacağız? E, aslında bu programda e, ve bir sonraki iki programda da aslında ana konseptimiz, özgür doğaçlama olan ana konseptimizin biraz dışına çıkıp e, fakat yine de öteki caz olan birisinden bahsedeceğiz. O da e, Finli davulcu Edward Vesala. Hı hı. Daha çok besteci aslında e, Edward Vesala ve e, davulu da e, çaldığı zaman bir sideman olarak değil de bestelerine bir renk, e, bir doku katsın diye çalıyor. Hı -hı. Edward Vesala en tanınmış Sibelius ile birlikte en tanınmış finli müzisyen herhalde Hı -hı. ama yine de ECM sanatçısı bu arada en az tanınmışlarından da bire bir taraftan işte Edward Vesala son derece özgün bir sanatçı öyle ki bir Vesala cazı gibi bir şeyden bahsedebiliriz ayrı bir stilden bahsedilebilir ee, az albüm çıkartmış biri. Çok e, prolifik değil. Ama her albümü eleştirmenlerin e, gözdesi e, olmayı başarmış durumda. Hatta Lumi diye bir albüm var. Birazdan çalacağımız albüm. E, Lumi e, 1980'lerin en iyi 10 albümü 10, en iyi 10 albümden bir tanesi olarak sayılıyor. Hı hı. E, i̇stiyorsan dinleyelim. Edward Vesala Lumi. Ondan sonra biraz daha bahsederiz. E o zaman ikinci e, parçadan yani Frozen Melody'yi dinleyeceğiz şimdi. E, Sound and Free adlı topluluğunu e, dinliyoruz. Edward Vesala'nın. E, burada kimler var e, diye bakıyorum. Tabii Fince bilmediğimden dolayı muhtemelen yanlış telaffuz edeceğim ama yine de okumaya çalışacağım. Umarım açıklayıcı olur. Esko Haikinen e, trompet, e, Pentti Lahti e, saksafonlar, Jorma Tapio yine saksafonlar ve klarnet. Tapani Rinne e, saksafonlar, Kari Heynala yine saksafonlar, e, Bildo trombon ve Tuba, e, Iro Harla piyano ve arp, Rolf Björkenheim gitar, e, Taito Vainio akordiyon, e, Haka e, bas ve Edward Vesala davul çalıyorlar. Frozen Melody adlı parça dinliyoruz. Edward Vesala, Sound and Free adlı topluluktan Frozen Melody adlı parçayı dinledik. Evet, peki kimdir Edward Vesala? Demin de söylediğimiz gibi bir Finli, bir davulcu. 15 Şubat 1945'te Finlandiya'da Mount Haryu kentinde doğmuş. Asıl ismi Martti Yuhani Vesala. Fakat ismini kariyerin erken bir döneminde Edward'a çevirmiş. 1965'ten 1967'ye kadar Helsinki'de Sibelius Akademisi'nde müzik teorisi ve orkestral perküsyon eğitimi almış. Ve 60'ların ortalarından sonuna kadar Eero Koivisto'nen ve Sepo Pakunenen gibi müzisyenlerle çalışmış. Bu arada telaffuz etmekte hakikaten zorlanıyorum. E, fince bilmiyoruz tabii. Evet. <gülüyor> ECM'le ee, de 1972'de e, tanışıyor ve bundan sonra da hep ECM'le albümler e, kaydediyor. Kendi adına olan albümlerden bahsediyorum. Ee, 1972'de tanışması şöyle Young e, Bence en iyi albümü sayılan Triptikon diye bir albüm var Ya bundan hep söz ediyoruz Bir de bu Triptikon'u asla çalsak iyi olur gibi Evet geliyor bana. Hı -hı. Ve bu garip bir albümdür bu arada Parantez açayım e, Birçok Garbarek fanı Hı -hı. Bu albümde Young e, Arbarek'i tanıyamıyorlar Hı -hı. Albert Taylor'ın çok korkunç bir etkisiyle çıkarılmış bir albüm evet, aslında. İlk üç albüm de öyle zaten. Hmm. Afrika Paper Bird, e, ikinci albümün ismini unuttum. Bir de Triptikon, hmm. hmm. öyle albümler. Bu albümde işte şey de var, yani kontro basçı Ar Arild Andersen. E, bu Burada başlıyor, Isyan e macerası. Eee... Aslında devam etmeden o yıllara ait bir Edward Vesala albümü dinleyelim. Bu Edward Vesala'nın ICM'den çıkan ilk albümü Nanmadol. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Ama bazı parçaları İngilizce, bazıları Fince. İngilizce adlı bir parçayı seçeyim. The Way Of diye bir parça. Ee, burada Elizabeth Leistola arp çalıyor, ee, Kay Bucklund e, trompet, Yuhani Altonen tenor saksofon ve piccolo flüt, Yuhani Putanen keman, Teppo, Hauta Aho e, kontrobas, Edward Vesa'da davul çalıyor. Yine kendi bestesi The Way Of. Evet, Edward Vesala'nın 1974 tarihli non albümünden The Way Of adlı parçayı dinledik. Bu parçada Edward Vesala'nın bestesi bu arada. Elizabeth Leistio'la arp çalıyor, Kay Baklund trompet, Yuhani Altonen tenor saksofon ve pikolo flüt, Juhani Putanen keman, Teppo Ha Hau Ta Aho kontrabas ve Edward Vesal'a davul çalıyor. Hı hı. Evet, ECM ile anlaşması e, aslında onu dünyaca tanınan bir özgür caz davulcusu olmasına neden oldu. E, ve 1970'lerde e, Peter Brötzmann gibi e, özgür doğaçlama müzisyenleri çalıştı. E, bunun yanı sıra Deneysel sayılan birkaç sanatçıyla da ortak çalışmalar e, yaptı. E, mesela kim e, yine ECM sanatçısı olan Terje Riptal, Norveçli gitarist Terje Riptal e, ve saksofoncu Charlie Mariano. Hı hı. Bunlardan birkaçı. E, 1970 başında, e, e, ve 1970'lerin başında Koyvistonen ve demin de konuştuğumuz e, saksofoncu Yuhani Altonen ve Pekka Sarmanto ile yaptığı ortak e, çalışmalar var. Ve e, bu çalışmalar aslında Finlandiya'da güçlü e, bir özgür caz sahnesi oluşturmasında e, büyük katkısı var bu, bu çalışmaların. Hı hı. ve e, Ama 70'lerde en önemli e, yaptığı en önemli şey aslında e, 1974 ile 1978 arasında Polonyalı trompetçi... ...Thomas stanko'nun kuarteinde çalmak oldu hı hı. ve bu grupla bir sürü grup şey albüm kaydetti 1974 ile 78 arasında Ondan sonra da 1978'de kendi plak şirketi leo'yu kurdu Aslında bunu şeyle karıştırmamak lazım İngiliz plak şirketi Leo'la karıştırmamak lazım Çünkü aynı adı taşıyorlar bu bu plak şirketinde işte Thomas Stanko'nun albümleri var. Frank Foster'ın albümleri var. Charlie Mario gibi özgür jazz müzisyenlerin albümlerini yayınladı. Ve 1980'de Vesala ve Thomas Stanko Heavy Life diye bir albüm kaydettiler. Mesela bu biraz kimlerle çalıştığını anlatmak için söylüyorum. İşte mesela bas, bası Reggie Workman Çalıyor J.D. Daron saksofon, Bob Stewart Tuba çalıyor Ve Asıl macerası Edward Vesala'nın 1980'lerden sonra başlıyor 1980'lerin başında Sound and Fury Adında bir dizi Workshop Yapmaya başlıyor Ve 1984'te de En iyi öğrencilerini seçip Aynı ismi taşıyan bir grup kuruyor ve ondan sonra ICM için kaydedeceği dört albümde de bu grup var. Sound and Fury. Hangi albümler bunlar? İşte 1987'de yayınlanan Lumi. 1989'da yayınlanan Ought to the Death of Jazz. 1992'de yayınlanan Invisible Storm. Ve en son olarak da 1994'de yayınlanan Nordic Gallery. Ee, i̇şte burada 1970'lerde parçalarında e, açıkçası doğaçlamaya önem verirken bu grupla Sound and Fury'de çok e, detaylı aranjmanlar var. E, onu fark ediyoruz. Çok yazılı çizgi. Yani ilk parçasını dinlerken, yani ilk çaldığımız parçayı dinlerken tabii bunu ben de çok hissettim. Yani e, daha çok e, müzisyenlerin müzik, e, müzikal niteliklerini ortaya çıkarmaktan çok... ...aranj... arrange etmiş yani e, müziği kurgulamasına daha çok önem verdi aslında çok ortada. Bence ilk dönem ki o yani 1974'de ait işte Nan Madol'dan da örnek dinlediğim zaman aynı şeyi ben hissetmiştim aslında. Hı hı. Ama işte o albümde de başka parçalar da var kulak hı hı. E, veririz. Hı hı. Orada daha çok doğaçlamaya daha çok yer bırakıyor. Hı hı. E, ama bu, bu şeyler, bu albümler hakikaten çok sıkı aranjmanlar var ve bir sene mesela kapanıp öğrencileriyle çalışıyorlar bu parçaları. Yani dikkatle dinlersen çok zor partisyonlar var. Hı hı. Ee, evet. Ve her çalıştığı her müzisyen aslında onunla çalışan her müzisyen e, resmen bir okuldan mezun olmuş gibi oluyorlar. E, aslında şey yapmak için bir hem 70'lerden bahsettik hem bu Sound and Fury'den bahsettik. Karşılaştırmak için şöyle bir şey yapabiliriz. The Wind diye bir bestesi var. Ee, önce 74'te Nanmadol adlı albümde yer alıyor bu. Ondan sonra da e, Lumi 1987'de 13 yıl sonra aynı parça Lumi adlı e, albümde yer alıyor. Hı hı. E, onları arka arkaya Dinleyelim. Dinletebiliriz. Evet. Evet. Biraz daha farkı e, dinleyebilirler. O zaman dinleyiciler. E, önce Nannola çaldığını duyurabilecek misin? Tabii. Nannola'daki The Wind e, de e, Charlie Mariano e, flüt çalıyor. Seppo e, Pakkunen e, flüt, Yuhani Altonen e, flüt e, ve ses. Penti Lahti bas klarnet çalıyor. Tepo Hautaaho, kontrabas, Yuhani Putanen ses ve ziller, Edward Vesala da davul çalıyor, bir de flütleri çalıyor. Bu 1974'teki e, albümü Nanmadoldaki The Wind. Evet, Edward Vesala'nın Nan Madol albümünden 1974 tarihli Nan Madol albümünden The Wind adlı parçayı dinledik. Bu parçada kimler çalıyor? Charlie Mariano flüt, Seppo Pacu flüt, Yuhani Altonen flüt ve ses, Panti Lahti bas klarnet, Teppo How Ta Aho, kontrobas, Yuhani Putanen, Ses ve Ziller, Edward Vesala'da Davul ve Flüt çalıyor. Şimdi de çok konuşmadan bu parçanın daha yeni bir versiyonu olan 1987 versiyonu olan Lumi adlı albümdeki The Wind'i dinleyelim. Kimler çalıyor orada? Oradaki gelişmeleri bir dinlemiş oluruz en azından. E, buradaki The Wind'de e, Esco Hackeynan e, trompet ve piccolo trompet çalıyor. Bu, bu arada Sound and Fury grubu. Evet. Pantilahti, e, saksafonlar. Yorma, taipo, Tapio. Bu arada Jorma, yani yorma diyorum hı hı. nedense. E, saksafonlar ve klarnet. Tapani, Rinne. Tenor saksafon e, ve klarnetler. Kari, Hainila. Tenor, saksofon e, ve flüt. Tom Bildo, trombon ve tuba. Iro Harla, ve arp. Raul bürkan, gitar. Taito, vanyo, akordeon. Haka, bas ve Edward Vesala, davul. Ee, hangi yıldı? 1987'de yayınlandı ama e, Haziran 1986'da kaydedilmiş. The Wind'i dinliyoruz, Sound Free'den Edward Vesala. Evet. Evet, Edward Vesal'a The Wind'i dinledik. Lumi adlı albümden. 1986'da kaydedildi. Esko Hakinen trompet çalıyor. Pentilati, saksofonlar ve flütler. Yorma Tapio, saksofonlar ve klarnetler. Tapanirinne, saksofonlar ve klarnetler. Kari, Heinila saksofonlar ve flüt. Tombildo, trombon ve tuba. Irohar'la, ...piyano ve arp çalıyor. Raoul Björnkenheim... ...gitar, Taito Vainio... ...akordeon, haka, bas... ...ve Edward Vesala... ...davul çalıyor. Evet... ...bu iki parçayı arka arkaya dinledik. Nasıl bir fark olduğunu da... ...duyduk... ...nasıl bir ilerleme, gelişme... ...olduğunu da gözlemleyebildiler... ...dinleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi... <gülüyor> Benim bu konuya ilişkin yani sen biraz görüşlerimi biliyorsun aslında ama yine de ben e, birkaç söz etmek istiyorum. Şimdi Vesal'ların klasik bir eğitim aldığı çok ortada. E, belki Finlandiya'dan geliyor olmasının da temel yani o e, ulusal bir kimlikle hareket ediyor olması da çok e, ortada olabilir. Çünkü tırnak içinde kuzey cazı denen bir kavram vardır. Kuzey cazının eğer bir de e, işte Sibelius gibi bir e, bestecinin e, çıktığı bir e, ülkeden e, bir de klasik eğitim almış ve daha çok e, orkestrasyona e, daha çok konsantre olmuş bir e, müzisyenle ilgili bir program yaptığım zaman ya da bu bu adamın müziğini dinlediğimiz zaman ortaya çıkan müziği az çok yani tahmin edebiliyoruz yani hiç dinlemeden. Fakat dinlediğim zaman da e, ben genel olarak ICM'in özellikle Kuzey Cazı kimliğini ortaya çıkartma e, misyonuna... ...Edrug Vesalar'ın son derece katkıda bulunduğunu düşünüyorum. E, ama yani beni rahatsız eden bir şeyler var burada. Yani bunu seninle tartışmak istiyorum aslında Şevket izin verirsen. Yani bu müzikte e, program müziği yani bir şey anlatan hani bir öykü anlatan, ...yani aklıma birazcık Ravelin veya Debussy'nin piyano parçaları geliyor... Ya da klasik müzikte işte e, hani e, Beethoven biraz abartılı e, bir örnek olacak ama daha çok hani e, daha ileride e, ileri e, yani çağımıza yakın yakın tarihe yakın müzisyenlerin müzikleri çağdaş olmayan ama ara dönemde yani neoklasizmden de önce yeni e, hareketlenme olduğu zamanlardaki belki e, Sibelius'ta olabilir belki işte Ravel'de de olabilir. E, o müzisyenlerin müziklerine çok benzetiyorum e, ama şimdi bizim dinlediğimiz yine tırnak içinde caz müziği ya da dinlediğimiz değil de yani bizim hep ön plana çıkartmaya çalıştığımız özellikle özgür cazda e, daha çok anlatılan şey e, bireysel e, duyguların dışa vurumu ve bunu bir şekilde müzikal olarak anlatma. E, ...hani orkestrasyon tamam... orkestrada çok önemli işte... ...Sanra Orkestra'dan biliyoruz... Ee, ...yeni dönemdeki... ...ne bileyim William Parkland'ın Little Who... Creative Orkestra'dan biliyoruz... ...ya da Winnie Gollian'ın large ensemble'larından biliyoruz... ...ama burada ortaya çıkan... ...daha çok yani hani klasik müzikteki... E, ...orkestrasyonun bir şekilde... E, ...cazla buluşması gibi bir... ...aslında eklektizm seziyorum ben bu işin içinde... E, ...ve bu bana çok... Seril bir müzikmiş gibi geliyor. Her şey o kadar belli, herkes o kadar e, rahat bir şekilde davranıyor ki burada. Ortada yaratıcılık adına e, orkestrasyonal bir şey çıkmasına rağmen bireysel olarak kişilerin hem interaktif çalmaları yani birbirleriyle iletişim halinde ortaya çıkan müzikal dokuda bazı sorunlar seziyorum artı ...hiçbir bireyi diğer bireyden ayırt edememek gibi... ...dolayısıyla kişinin silikleşmesi gibi... ...yani bu kötü bir şey değil aslında ama... ...ortaya bireysel ifadelerin çıkmasından bir yoksunluk seziyorum... ...ECM'in genel olarak aslında böyle bir tavrı var... ...bu da doğru yani özellikle son dönemde... ...Yan Garbarek'in yaptığı işlere baktığımız zaman... ...ve, ve dahi işte Keith Jarrett'ın işte o dönemde yaptıklarına baktığımız zaman... ...aynı şeyi yine seziyorum... E, bu sence ulusal bir tavır mı yoksa e, bu birazcık cazı kullanarak işte başka bir şeyler yapmak mı durumu mu e, yani müzik olarak ya biraz şimdi biz kuzey bunu. cazı diye böyle bir şekilde sınıflandırıyoruz ama tabi yok e, yani bir ben bunu sınıflandırdım var. şimdi tabi bunu ben yanlış Sınıflandırılıyor diyeyim Hı -hı. çünkü Edward Vesala ile Young Garbarak'in hiçbir alakası olmadığı gibi Terry Ripper ile de Arildan pek bir alakası yok Edward Vesala apayrı bir yerde. <Gülüyor> Bu birincisi İkincisi e, Hani duygu yoksunluğundan Bahsettin biraz da e, Açıkçası Şimdi Finlilerin Finlandi, de duyguları bunlar herhalde Şimdi bir e, Çok soğuk bir ülke e, film, Filmlerine de bakarsan Bir soğuk Espri tarzları da çok soğuk Filmler de çok soğuk geçiyor bu kültürel bir şey herhalde. Fakat ben ben şunu Ama... söyleyeyim sana. Roald Björkenheim var ya burada uh, Sound fury üyesi olan. Evet. Bunun bir Krakatau diye bir e, bir grubu vardı. Hı -hı. Eskiden e, rock'a çok benzeyen hatta a, ağır rock'a çok benzeyen e, bir gitar tınısı kullanarak. işte o fazlı gitarı kullanarak. E, fakat son derece enerji dolu yani Brotsman vari bir e, müzik ortaya koyuyordu. Geçenlerde Rolf Bjorkenheim'in e, İsveçli Paul lavla ve e, unuttum diğer seni... bir üçlü bir grubunu dinledim, bir konser kaydını dinledim. Yine korkunç enerjili. E, hani ama burada bir yanıldığım bir nokta var. Hı -hı. Şimdi bir Edward Vesala'nın bütün bir albümünü dinlesek Hı -hı. E, çok mesela Blumi'de... de hakikaten. Eleştirmenler haklılar yani çok muhteşem bir albüm ben herhalde 200 defa dinlemişimdir. Çok enerji yüklü parçalar da var şimdi Hepiniz, hepsini ee, çalamadık. Artık bir sonraki programa çalarız evet, tartışmak üzere. Öyle devam edelim. Ee, sonuna geldik <gülüyor> kusura bakmayınız belki hevesleri kursatları da bıraktık ama ee, ben sorularıma yanıt aramaya devam edeceğim gelecek hafta ıslak köpek grubu adına ben Volkan Terzoğlu. Hoşçakalın. Ben Şevket Akıncı. Hoşçakalın.